Innal alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min shururi anfusina wa min sayyiati man yattihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illallah la sharika wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصى الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أته اليقين اللهم صل وبارك على أبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Allahumma inna nas'aluka fi ijtimainana hadha al al-taqwa wa, wa min al ma tarda Allahumma at anfusana sana taqwa wa zakiha wa anta khayru man zakkaha anta waliha wa mavlaaha. amma ba'd muhtaramu akhwatir Nezumus emanet meselesi. Şok yüce ve önemli bir meseledir. Yüceliği ve azameti de içerdiği mevzudan ibarettir. İnşallah biraz sonra da bu emanet mevzusun ne kadar önemli olduğunu idrak edeceksiniz. İnsanın dünya hayatını ve dini hayatını içine almaktadır. O kadar geniş, hayata şamil bir mesredir. Bundan dolayı azamet herhalde anlaşılır. Emanet vefadır. Hıyanetin zıttıdır. Vefadır, hıyanetin zıttıdır. Peygamberimiz a.s. Müezzin, kavmin güvenli insanı el-muezzin muhtemem dediğinde namazları için emin ve hafız koruyandır manastadır. Yani müezzin, insanların emini ve namazlarını muhafaza eden hafızdır. Kurtuni, Allah kendisi Rahmet eylesin, emanet ve ahd din ve dünya işlerinde söz ve fiil olarak insanın yüklendiği her şey şamildir. Ve yine devam ederek der ki, sözler arasında en doğrusu emanet bütün dini vazifeleri kapsamasıdır. Bu da cumhurun kavridir, bu da allah Teala'nın şu sözünün tefsirindedir inna aratna al-amanata 'ala as wal-ardi wal jibal biz emaneti semalara arza ve daalara arz ettik hakkı sevmek, onu seçmek ve onu üstün kılmak cihetinde ahlakın bir parçasıdır ve böylece emanet ihanetin zıddıdır Emanet nefsin canibinde kendi hakkı olmayan şeylerden nefsi, nefsin uzaklaşması ve iffetli kalmasıdır. Emanetin tarifinde bize üç unsur gözükmektedir. Birincisi, değerli kardeşler, kendi hakkı olmayan şeylerde eminin, emin insanın iffetli olması. İkincisi, Üzene vacip olan gayrın hakkını eda etmesi. Ve üçüncüsü de, kendisine emanet edilen başkaların hakkını muhafaza etmekte eminin ihtimam göstermesi. Baştan salmaksızın muhafaza edince, edilmesi şekli ve şemayine ihtimam göstermesidir. Bu mevzumuzun, az etmekteki hedefler nelerdir? Bu mevzuyu az etmedeki hedefimiz şu aşağıdaki nokta noktalarda ifade edilmektedir. İkincisi emanet Allah müminleri met bir sıfat. Firdevs cennetine varis olacak ferah bulan müminlerin bir hasleti oluşunu ispat etme, tekiit ve pekiştirmedir. Bu müminler o Firdevs cennetine nail olacaklardır. Bu mevzuyu pekiştireceğiz inşallah. Bütün din mecalında, sahasında emanetin şumuliyetini izah etmek. Bütün din işlerinde, din sahasında emanet bütün işleri, din işlerini kapsar kardeşler. İtikatta emanet, ibadette emanet ve ahlakta emanet. İtikattaki emanet tevhittir. İbadette emanet Ittiba ve ihlastır. Hatırlarsanız Sık sık bu mevzuyu dile getiriyoruz. Bir ibadetin Kabulu ancak Ittiba ve ihlastır. Ahlakta emanet ise Ezadan El çekmek Fesat şer Gibi afetten emin olmadır. Bunları Gözünde tuttuğumuzda Emanetin şimhuriyetini Anlıyoruz. Allah'ın kelimesinin yücelmesi ve kullar arasında hayırın neşr olunması için dava emanetini yine getirmede gayret gösterme sabretme gerekliliği bir emanettir. Davetçi ilminde, ahlakında ve davetinde peygamberlere ittiba edecek ki o peygamberin her birinin sündusturu ve şiarı İnniylekumu Resulün emini ben sizin için emin bir resulun bir elçiyim demişlerdir. Kavlinde olduğu gibi davetçi de ilminde, ahlakında ve davetinde aynen o Resul'lerin dediği gibi inniylekum Resul'un emin ben sizin için emin bir elçiyim dediği gibi o da böyle davetçi de emin olmalı. Meclislerde kardeşlerin sırlarını ve evlerde ailenin sırlarını muhafaza ve korumanın gerekliliği üzerinde inşallah duracağız. Çok önemli bir meseledir. Hıyanetin bütün sahası ve suretlerinden sakındırma. Emanet dedik, zıttı hıyanet. Eğer hıyanetin çeşitlerinden suretlerine sakındırırsak, emaneti gerçekleştirmiş olacağız. Hyyanetin münafıklığın sıfatından oluşur. Din ve dünya işlerinde nasıl hyyanetin fesadı gerektirdiğini beyanı üzerinde duracağız. Emanet ve hyyanetle alakalı bazı şeylerin akkamahı tanıtılması ve hatırlatılması. Neden emanetten konuşuyoruz değerli kardeşler? Birincisi... İnsanların noksan anlayıştır ki emanet sadece kendilerine bırakılan emanet edilen bir eşyayı sahibine zamanı geldiği zaman tevdi etmek, iade etmek gibi kısır bir anlayışa sebep. İslam toplumunda emanet deyince aklına ne geliyor? Bana bırakılan bir eşyayı zamanı geldiğinde onu iade etmem gibi kısır bir anlayıştır. Bu hal emanetin manalardan bir manayı içerse de bu tarif ancak emanet tarifinin bir parçacığıdır. Ne kadar emanetten, emanet tarifinden bir parça olsa emanet sadece bu değildir. Buna dikkatinizi çekiyorum. İkincisi, insanların çoğundaki taksirat emanet mesabesi olan vacipler ve mesuliyetler ki, Müslümanın onları en güzel surette eda etmesi için gayret göstermesi görmez misiniz ki Allah Resulü ehline ve zürriyetine ıslahda taksirat gösterenleri aldatan ve hay, aldatanı, aldatanı hain olarak basılamıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor herhangi bir kul Allah onu bir hakkı güdüp himayetmek etmek üzere vali yapar onu rayi yapar, güden yapar o da öldüğü gün idare ettiği rayeti altında olan kendisine rayi olduğu güdücü olduğu halka ihanet etmiş, aldatmış olduğu halde ölürse muhakkak Allah o kulluğa cenneti haram eder bu Harimüslim hadisi kardeşler Makar İbni Yasar'dan gelen Hüsnü'nün rivayetinde ise Müslümanların emirliğini üzerine alan sonra da onlar için çalışmayan ve onlara nasihat etmeyen herhangi bir emir asla Müslümanlarla beraber cennete giremez. İlim ehli bu hadisler ve emsali hadisleri Müslümanların işini üzerine alan her feth için geçer olduğunu söylemişlerdir. Velev ki bir fedin işini üzerine almış olsa da işte bu emrenin hepsi rayete karşı emanetle mesul olurlar. Velev ki bir insanın işini üzerine almış olsa ki aynı mesuliyet taşırır. Anne baba bundan bunların hepsinin daha evladır. Her birisinin evlatları için bir mesuliyeti vardır. Onları hakkıyla eda etmesi gerekir hele ve hele sözleri geçen canciğer evlatlarına karşı bu emaneti korumakla yükümlüdürler. Üçüncüsü, emin insanların Allah'a davette ehemiyetleri. Emin davetçi insanların güvendiği ve ihtiram gösterdiğidir. Hakla batır birbirine karıştığına hayne gelince onlar da insanın öfke ve gazabına uğrayanlardır. Birincisi davetine başarılı, sahiri ise mühümmetini yerine getirmemiştir. Dördüncüsü değerli kardeşler hıyanetten sakındırma hıyanetin kötü suretine dikkat çekerek onun akıbetini açıklama çünkü insanlar cehaleten veya inaden bu çirkin sıvatta vuku buluyorlar. Evlerde, meclislerde nefislerde olan sırlar ifşası gibi. Beşincisi ve son olarak şüphesiz ki emanete, riayeti Müslümanlar birbirlerine vasiyet ederler. O emaneti muhafaza etmek için Allah'tan yardım isterler. Ve hatta onlardan birisi sefere hazırlandığı zaman kardeşi ona şöyle dua eder. Dinini, emanetini ve işlerin akıbetini Allah'a emanet eder. Lisanımızda pek alışmadığımız bir duadır kardeşler bu kadar kısa estevdiukumullah dinin ve emanetin ve dinini emanetinle işlen akıbetini Allah'a emanet ederim. Ve Müslüman yakışan da birazcık bunun üzerine durup ve kardeşlerine bu emaneti korumaları için gereken nasihat yapmasıdır. Emanet büyük, emanet büyük bir fazilettir. Ciddi olmayan insanlar bu emanet yükünü taşıyamaz Allah emanetin azametini büyüklüğünü hakkında misal vermiştir İnsan bu emanet hakkını eda etmekte gevşek davranırsa o Allah'ın buydu gibi cahil bir zalim olacaktır emanet ehlin fazleti kardeşler emanet yüce ve ali bir haslet ince bir dostluk Kerim bir ahlak Kavim bir suluk Olunca İslam böyle güzel bir ahlaka Davet etmiştir İşte değerli kardeşler Kur'an ve sünnetten emanetin fazileti Ve ehlinin Allah inni'ndeki Yeni beyan eden Ayetleri ve hadisleri şu anda Beraber dinleyeceğiz Emanet kurtuluşa felaha ulaştıran bir yoldur Allah emaneti cennete girmeye bir sebep kılmıştır ve mümin kullarını şöyle vasıflamıştır kadı eflehal mu'minun müminler ferah buldu ve sonra onların sıfatlarını zikretmiştir kimdir bu ferah bulan müminler Onlar ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Müminler ferah buldu. Kimdir o müminler? Onlar ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Ve onlar ki namazlarına devam ederler. İşte asıl bunlar varis olacaklardır. Evet Firdevs olan bu kimseler evet Firdevs cennetine varis olan bu kimseler Orada ebedi kalacaklardır. Allah onların mükafatlarını firdevs cennet yapmıştır. Ve peygamberimiz aleyhissalatü selam Allah'tan istediğinizde firdevsi isteğiniz diyor. Çünkü o cennetin ortasıdır ve cennetin en üstünüdür ve cennetin nehirleri ondan fışkırır. Resuller ve Nebiler emanetle vası edilmiştir, vası edilmiştir. değerli kardeşler. Emanet, Emanet insanların en hayırlı ve en şerefli olanları şeyli bu ahlakla vası edilmişlerdir. Ve insanların da en, en şereflisi ve makamları en üstün olanları üstün şüphesiz Allah'ın peygamberleridir. Emel onların düstur ve şiarları olunca onlardan herhangi birisi kavmine sırtla ve ihlasla İnni lekum rasulun emîn. Ben sizin için emin bir elçim demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kâbe tarafından emin lakabını almıştır. Bundan dolayı Rum büyüğü Hirak peygamberimizin nübüvvetinin doğruluğunu öğrenmek için Ebu Sufyan'a soru sormuştur. Hadis hayde geçer. Uzunca bir kısadır. Sadece, sadece meselemize yap, şahitlik yapacak bölümü nakledeceğim inşallah. Der kendisi Hirak ben sana Ebu Sufyan'a diyor ben sana size neyi emredir, emrediyor diye sordum. Sen de dedin ki namazı sıdkı iffeti ahde vefayı Emaneti eda etmeyi emrettiğini söyledi. Peygamberimizin Mekke'deki davetini içerdiği unsurlar bunlar kardeşler. Ebu Süfyan da müşrik iken çok güzel anlamış peygamberimiz onlardan ne is neler istediğini. Ben sana size neyi emrediyorum diye sordum. Sen de dedin ki namazı, sıdkı, iffeti, ahde vefayı emaneti eda etmeyi emrettiğini söyledin ve hirak devam ederek şöyle dedi işte bunlar peygamber sıfatıdır kardeşler ehli kitap olan bir insandan bunu duyuyoruz emanet imanın alametidir emanet enbiya ve mühsselin peygamberin sıfatı olunca mütmilerin gönlünde yerleşmiş güzel bir haslettir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle haber verir. Mütminin kim olduğunu size haber vereyim mi? Elbette ya Resulü haber ver demekten başka çaremiz yok. Çünkü mütmini bize vasfedecek. Bizim ne olmamız gerektiğini bize anlatacak. İnsanlarındır. Malları ve canları üzere emin oldukları insandır buyurur. İnsanların Malları ve canları üzere emin oldukları insandır buyurur. Bilakis iman ve emanet birbirinden ayrılmayan iki çifttir. İman ve emanet birbirinden ayrılmayan iki çifttir. Kalpten emanet gidince iman gider. Kalpten ima, emanet gidince iman da gider. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmet'in rivayet ettiği ve cami sahihte de nakledilen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La imane li men la emanete leh ve la dine li men la ahde leh Emaneti olmayan imanı ahde vefası da dini yoktur buyuruyor. Emanet dünya ve içinde olanlara bedeldir. Eşittir. Bilakis üstündür. Allah kimi emanetle rızıklandırırsa dünya ve içinde bulunan fani metaı onun gözünde hakir ve deez kalacaktır kardeşler de hiçbir şey karşılığı değişmeyecektir satmayacaktır peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini gelin beraberce dinleyelim dört haslet sende bulunursa dünyadan elde edemediğin önemli değil dört haslet sende bulunursa dünyada elde edemediğin, kaçırdığın şey önemli değil. Yani şu dört haslet bizde oldu mu geri kalan başkasının olsun. Neredir onlar? Emaneti koruma. Hıfzul emane. Sözde sıdk. Sıdk-ı hadis. güzel ahlak Hüsn-ül burada şunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim hesap gününde terazide güzel ahlaktan mizanda daha ağır basan bir şey yoktur Peygamberimiz güzel ahlak ve rızıkta iffetli davranma haramlardan kaçınma bu dört hasret kardeşler bir insanda bulunursa dünyadan zayi de değil. Eminler mesulet ehlidirler. Mesuliyeti de emin insanlar vermek gerekir. Emanet insanlar arasında sahibinin itibarını arttırır ve böylelikle ona güvenirler ve işlerini ona havale ederler. Şüayb'ın kızı şöyle demiştir Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'ın Firavun'dan kaçıp da o çobanlar hikayesindeki e, o iki bacadan birisi. Ey babacığım onu ücretle çoban tut. Yani ona bu mesuliyeti ver. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en hayırlı güçlü ve güvenilir. Olandır der. Yani mesuliyeti güvenli bir insana takdim edilmesini istiyor Allah'a haber Ebu Bey Sabit'e Kur'an'ı toplamasını emrettiğinde ona şöyle dedi şüphesiz sen genç akıllı ve bizim de itham etmediğimiz bir adamsın Allah Resulüne vahiy yazıyordum Kur'an-ı Kerim'i tetebu et araştır ve onu topla İmam-ı Bukhari değerli kardeşler bu habere şöyle bir bağ başlığı koymuştur Katibin emin ve akıllı olması istenir demiştir. Mesuliyet, herhangi bir mesuliyet ehline verilmesi gerekir. Hangi ehle? Emanet ehline. Emanetin sahası değerli kardeşler, üçüncü konumuz. Bu saha çok önemli. Aslında sadece bu saha üzerinde yani birkaç bu şekilde konferansları gerekir. Ama bu Onu olarak yani bu mevsu azdirmek istendiğinde ancak bunlara öz ve kısa bir şekilde değiniyorum. İnşallah e, teker teker zikrettiğimizde yani her bir konumun değerini siz fark edeceksiniz. Emanet az önce dediğimiz gibi geniş manalı içerir. Din ve dünya din ve dünya işlerine şamildir. Müslüman taşıdığı bütün din ve dünya işlerine şamildir. Binan Ali Amen-i emanet. Sadece hukka bir hukuka hasretmelerinin idrak etmekteyiz. İşte size emanetin sahasından olan ve Müslümanın da muhafaza edip gözetmesi gereken bazı bölümleri arz edeceğiz. İlk olarak fıtrat emaneti. Bu da azim bir emanettir ki Allah azze ve celle mahlukatını korumalar için bıraktığı emanettir. Bu emanet üzerine Allah ah daldı ve bunun üzerine nefisleri şahit kıldı. Elestu Rabbikum kalu bela şehidne ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde evet biz de şahidiz derler. Şahidi sözü manası sen bizim Rabbimiz ve ilahımız olduğuna şahidiz demektir. Bundan dolayı Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona hiçbir şey ortak koşmadan demektir. Aynen kulların Sübhane ve Teala'nın üzerindeki hakkı da tevhiddeki emanet hakkıyla eda edene azap etmemesidir. Muaz radıyallahu Anhu hadisinde geldiği gibi ben o feydinle bir merkep üzerindeydimdir Muaz radıyallahu Anhu Resulullah'ın terkisine binmiştim. Ya Muaz Allah'ın kullar üzerindeki hakkının ne olduğunu Ve kulların Allah üzerindeki hakların ne olduğunu bilir misin buyurdu. Allah ve Resulü en iyi bilendir cevabını verdim diyor. Allah Resulü de diyor ki şüphesiz ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kendisine hiçbir şey ortak kılmaksızın Allah'a ibadet etmeleridir. kendisine hiçbir şeyi ortak kılmaksızın Allah'a kulluk etmelerdir. Kulların aziz ve celal olan Allah üzerindeki hakları ise kendine, kendine hiçbir şey ortak kılmayan kılmayana azab etmemesidir. Buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kullu mevludun, kullu mevludin yûledu alel fıtra her yeni doğan çocuk fıtrat üzere doğardır her yeni doğan çocuk fıtrat üzere doğar ilim ehli yaratanın varlığına şahit ve onun tevhidi üzere doğar demişlerdir işte değerli kardeşler fıtrat emaneti ikincisi davet emaneti hayra devam etmek ve onu emretmek münkeri inkar edip ondan uzaklaşmak ve uzaklaştırmak ümmetin her ferdi üzerine bu marifu emretme münkerden nehyetme emaneti vardır her ferdin takatı her ferdin takat nispetinde bu emanetin vücubiyet hakkında çok nasf var olmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden her kim Bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer eliyle gücü yetmezse diliyle ona da gücü yetmeyen kalbiyle buzetsin. Ve işte bu imanı en zayıf olandır buyuruyor. Bu emanetteki teklif kardeşler yükümlülük insan ne kadar zayıf ve aciz olursa olsun ümmetten hiçbir fetten düşmüyor. El ve ile münkeri değiştiremeyen kalbiyle bu emaneti eda etmesi gereklidir. Hiç yapamıyorsa ne kadar zayıf ve aciz olursa olsun, onun içinde bu emaneti yerine getirecek bir şekli var. Kalbiyle ona buz etmesi. Bu da kişinin iman ettiği dini için Allah'a imandan sonra takdim edeceği en edina yardımdır. Kişi Allah'a iman ettim dedikten sonra Allah'ın dinle edeceği yardım en edna yardım da ancak kalbine buğz etmektir. Bu emanetin edasıyla İslam ümmeti bütün ümmetler üzerinde bir üstüne sahip olmuştur. Bu emanetin edasıyla marfu emretme, mükennehitme eda, e, bu emaneti eda etmekle bu ümmet İslam ümmeti öbür ümmetlerden daha üstün olmuştur. Allah Subhanahu ve Teala, siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayır ümmetsiniz. Neden kardeşler? İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız. Evet. İyiliği emreder, kötülükten nehyeder ve Allah'a inanırsınız. Davet emaneti. Bu mevzudaki nasların çoğunluğuna rağmen bu emanet edada ne kadar taksizatımız var kardeşler. Evlatlarımıza bile sözlerimiz geçmiyor. Kendi soğuklarımızdan olan çocuklarımıza bir hayrı öğretemediğimiz gibi meclislere getirmekte zorluk çekiyoruz. Yavut getiremiyoruz. Bakınız. Bu mevzu hakkında aslan çoğuna rağmen dedik. Bu emret edada ne kadar taksatımız var? Mümkün nakit gevşek davrananlara Allah'ın lanetin daha büyük bir tehdit olabilir mi kardeştir? Allah Subhanahu ve Teala İsrailoğlarından bahsederken der ki: İsrail kafir olanlar Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi söz dinlemeleri, dinlememeleri ...ve sınırı aşmalarıdır. Burada kardeşimizden birisi bu mevzu üzerinde durdu. Aşırılık üzerinde. Onlar işledikleri kötülükten... ...birbirini vazgeçirmeye çalışmazlardı kardeşler. Allah' baklar. Andolsun yaptıkları ne kötüdür. Bundan dolayı lanet uğradılar. Duaların bile icabet görmeyeceği bir ikab, cezalandırma... Bir ikab ve cezalandırmadan daha büyük ne olabilir? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Nefsim elinde olan Allah'a andolsun, mutlaka marufu emredeceksiniz ve münkerden nehyedeceksiniz." Veya Allah'tan, Allah indinden üzerinize bir ikabın inmesi pek yakındır. Ve sonra mutlaka dua edeceksiniz, edeceksiniz de size icabet etmeyecek. Şeyh Arvan can ediyor. Nefsim elinde olan Allah'a andolsun. Mutlaka marufu emredeceksiniz. Şare yok. Bunu mutlak yapacaksınız. Ve mülkeden nehy Veya yapmadığınız takdirde ne olacak? Allah inlinden üzerinize bir ikabın inmesi pek yakın. Ve sonra mutlaka dua edeceksiniz de. Ne olacak? Kabul mü görecek kardeşler? Öyle mi diyor? Size icabet etmeyecek. Bundan daha büyük nasıl bir tehdit olabilir kardeşler? Bu emaneti eda etmezsek bundan daha büyük nasıl bir tehdit olabilir? Üç İşte az önce dediğim gibi yani her mevzu üzerinde uzunca durmak gerekir konu emniyetini binaen ama inşallah bu kadarlık ittifak etmekle mesele anlaşacaktır. 3 cevare emaneti üzerimizdeki arızalarımızın emaneti Allah Subhanahu ve Taala bu azaları bize ihsanda bulundu ve emanet durak verdi Allah'ın sana ihsan ettiği hissine bir bak sana tanzim ettiği cevahirlere bir bak. Bunların Allah'a tahta kullanması gereken birer emanet ol, birer emanetler olduğunu idrak etmelisin. En büyük hıyanet ise taatı ta için sana ihsan edilen bu cevahirleri maasiyette kullanman veya Allah taattan uzaklaştırman, uzaklaştırman olacaktır. Allah subhanahu ve taala bu cevahirleri bize kendine taat için vermiştir. Kıyanetin en büyüğü de bunları maksadın dışına kullanmaktır kardeşler. Birkaç örnek vermekle inşallah bu mevzu açıklığa kavuşacaktır. Göz emaneti. Allah'ın haram kıldığına bakmamak. Göz emaneti. Allah'ın haram kıldığına bakmamak. Bunun mukabilinde dinin, dinini öğrenecek faydalı kitaplar okumak. Allah Subhanahu wa teala Resul'un mütmin erkeklere gözlerini harama dikme, dikmemelerini ızlarını da korumalarını söyle. Göz emaneti kardeştir. Gözü koruyacaksın. Çünkü bu kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Mütmin kadınlara da söyle gözlerine harama bakmaktan korusunlar namus ve iffetlerini esirgesinler işte aynen bu kevine bir bakmalısın bu kainata bir bakmalısın ve Allah'ın vahdaniyetini delalet eden ayetleri görmelisin Allah subhanatelah bak ve yeniden bak yeniden ve yeniden bakmanı istiyor insanlar düvenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiş dağlar nasıl dikildiğine bakmazlar mı yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı evet bak bu Allah'ın sana vermiş olduğu bu emanetle ibret al lisan emaneti lisan emaneti ise onu yalan kıbet dedikodu ve istihza alay etme gibi haram sözlerden alıkoymandır mukabilinde Onu, yani Isan, hayra davette. Ja sakındırmada kun kullanmasın Kulan kullan Kulan Masan, günümüzde Masan, Kulan şan ve şerefi Kulan Masan, Kulan Masan, Kulan Masan, Kulan Masan, sadece Masan, sadece Aziz ve celal olan Rabbimiz'edir. Allah Adem oğluna Müslümde gelen bir rivayette zinadan nasibini takdir etmiştir buyuruyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç şüphesiz Adem oğlu ezelde mukadder olan bu akibete erişecektir. İmdi göz zinası mahremi olmayan kadına şehvetle bakmaktır. Diz zinası da zevkle konuşmaktır. Nefis temenni eder ve iştahlanır bu arzuda nefsin zinasıdır. Tenasul uzvu ise bu ağzının hepsinin arzularını ya gerçekleştirir yahut bırakarak yalanlar. İbn-i Kayyın bu hadis göz bakmakla isyan ettiğine en açık hurhamdır ve isyanı da zinadır demiştir. Hukukları edadaki emanet kardeşler. Dünkü mevzumuzda e, bu bab gelmişti. Bugün bu meseleyi daha teferatlı zikredeceğimiz için bugüne bırakmıştım hatırlarsanız. Önce Allah Azze ve Ceren hukuku hukukları eda etmekteki emanet. Allah'ın hukuku en büyük en büyük hukuk ve edada en evla olan hukuktur. Başında tevhittir. Aynen, önceki mevzumuza geçtiği gibi, ve sonra İslam erkanının geri kalanları, ve bundan dolayıdır ki, seleften birçoğu Allah-u Teala'nın, aradnel emanet ales semavati vel ardi vel cibel, biz emaneti semalara, arza ve dağlara arz ettik sözünden maksat, farzlardır demişlerdir. Biz emaneti semalara, arza vedala arz ettik sözüne maksat farzlardır demişlerdir. Aynen İbn Abbas, Mücahid, Dakak, Dahak, Hasan, Basri, katadı emanet din farzlar ve hatlar demişlerdir. Bu Allah'ın hukuku olan emanettir kardeşler. En büyük de budur. Bu da tevhiddir. Gönül isterdi ki burada bu mevzuyu işlemişken bütün teferratü ve tevhidin aksamları olsun. Ancak zaman buna engeldir. İkincisi insanların hukuku. Bu da geri teslim etmek üzere bir müddet korumamız için bize emanet bırakılsın. Bize emanet bırakılan şeylerdir ki sahibi istediğinde onu geriye iade etmektir. Bu da Müslümanların emanetin anladığı bir manadır. Sadece bugün belki Müslümanlarda idrak ettikleri manadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhafaza tuttuğu eşya müşriklere geriye getirmesi için Ali radıyallahu anhu'yu veki bırakmıştır. Peygamberimiz zamanıyla şirk elinden eşane olduğunu bilmiyorum. Ama müşrikler peygamberi bir şeyi emanet olarak bırakmışlardır. Ondan sonra biliyorsunuz tevhid davası yüzünden peygamberimizi öldürmek istediler. Ve, ve peygamberimiz de Rabbimiz tarafından hicret için emir aldı. Hazreti Ali'yi arkaya bırakıyor. Bunları geri iade etti arkadaşlar. Güzel sonra me gelecek bakınız. Kormak için müşrikler peygamberimize bir eşya emanet ederler. Peygamberimiz Ali Radyanım, bu eşyaları iade etmesi için vekil bırakır. Müşrikler akidesinden ve davetten dolayı vatandan komuş olsalar da düşünün ki bütün Müslümanlar evleri kaldı, malları kaldı, her şeyleri kaldı. Bunun karşılığında bile o bırakın işler ne olduğunu bilmiyorum. Onu bu da bizim hakkımız deyip onu almamıştır. Ondan dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç şeyi vardır ki iyiye ve kötüye iade edilir diyor üç şeyi vardır ki iyiye ve kötüye, facire iade edilir. Emanet, ahd ve sırat rahim. Kim, Kim olursa, olursa olsun, olsun iade edilmesi gelir kardeşler. Bu emanetin olan Müslümanların ırzlarını, şanlarını, şereflerini koruma, avretlerini, ayıplarını örtme, onları aldatmakten uzak durma ve onların haklarına tecavüz etmeme de vardır bu insanlar hukuku arasında bunlarda etmek gerekir meclisler emaneti kardeştir şu andaki bir meclisimiz veyahut bir iki kardeşin meclisi veyahut da bir çay etrafında bir kahve etrafında toplan meclis veyahut da bir lokalda toplanan bir meclis birkaç kişi araya geldiği bir meydan ne olursa olsun işrak edilen meclislerde o meclisler hukukunun koruması emanettendir O meclis sırlarını lisanla ifşa ettirme. Haberleri serdettirme. Bazı insanın meclis emanetini hafife almalarından ve orada konuşan sözleri Kain'e nispet ederek veya etmeyerek zirket etmelerinden dolayı ne kopmuştur. Kardeşler bunlara dikkat etmiyor. O mecliste olup bitenleri ifşa ediyorlar. Fark etmez. ister Kain'i söylesinler, zikretsinler, ister etmesinler. Bundan dolayı ne ipler kopuyor, ne buz-ı adalet başlıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisine bir bakın. Bir adam bir adama bir söz söylediğinde, bir adam bir adama bir söz söylediğinde, ondan sonra ondan iltifat edince, yani iltifat kelimesini böyle yüzün çevirmek de olabilir veyahut da oradan ayrılma da olabilir. Ve sonra da yüz çevirip çevir, ondan ayrılığına gittiğinde o bir emanettir diyor. Bir adam bir adama bir söz söylediğinde iki kişi bir meclis. O bir emanettir. O sır ise onu ifşa etme. Meclislere hürmet muhafaza edilmelik ta ki orada Allah'ın dini ve edep kur kuralları icra ediliyorsa... Allah'ın dini ve edep kuralları icra edildiği takdirde meclislerin hürmeti korumalıdır. Eğer böyle olmazsa kardeşler hiçbir hürmet kalmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davut ve Ahmet'in rivayet ettiği hadiste Meclisler emanetledir. Ancak şu üçü müstesna diyor. Bütün meclisler şu üçü müstesna emanetledir. O meclislerin sırlarını ifşa edemezsin. Haram kan akıtma meclisi müstesna. Allah razı olsun. Zina ve haksız yere mal edinme meclisleri. Haram kanı akıtma, zina ve haksız yere mal edinme meclisleri. Müstesna değerli kardeşler. Bütün meclisler emanettedir. Kardeşliğin sırrını ifşa etme bir hıyanettir. Günahı da ifşa ile açmış olduğun zarara bağlıdır. Ifşa etmiş olduğun mesele ne? büyüklüğüne, azametine o miktarda, o miktarda sana, sana bir vebal vardır Hasan radıyallahu anh şöyle demiştir kardeşinin sırını anlatman hıyanettendir kardeşin sırrını anlatman hıyanettendir bakınız Huzeyfe radıyallahu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl mavaz etti peygamberimiz aleyhisselatü vesselam münafıkları teker teker haber verdi verdi kime verdi Huzefi'ye haber verdi. Ömer de bunu fark etti. Merakla kimdir onlar diye sorduğunda bu peygamberin sırrıdır dedi. İfşa edemem. Halbuki Ömer gibi bir insana imanındaki kormuna bakınız ki Ebu Bekir'den sonra terazide Ebubekir Bekir olmaksızın peygamberimiz olmaksızın ümmetle tartıldığında Ömer radıyallahu anh ümmete ağır basır kardeşler. Bu da peygamberimizin şehadetiyle. Ebu Bekir ümmetle tartıldı, ümmet ağır bastı. Ve sonra da Ömer ümmetle tartıldı, Ebu Bekir ve ben olmaksızın diyor ve Ömer ümmete ağır bastı diyor. Allah bak var. Böyle bir insana bile o sıra ifşa etmemiştir. Evet. Artık geri kalan bir düşünelim. İstişare emaneti kardeşler. Emanetin manalardan biri de sana danışan, meşruat isteyen kardeşlerine doğru söylemendir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahyada gelen bir hadiste müsteşar, emin, güvenilirdir Diyor. Müsteşar, emin ve göneridir. Yani, yani kendine soran şey hakkında emindir. Eğer doğru olanı biliyorsan, kardeşine doğru olanı göstermelisin. Bilmiyorsan, onu sapıtmamalısın. Kişiye hıyanet olarak hakkı bilip de, kardeşine onun hilafını, hilafını söylemesi yeter. Hakkı biliyor, biliyor, kardeşi geliyor onun onunla istişare yapıyor. O hakkı biliyor. Onun zıttını söylüyor, hilafını söylüyor. Bakınız Peygamberimiz Aleyhissel Aleyhisselam ne diyor? Kim kardeşine bir işi öğütler ve doğrunun onun hilafına olduğunu bilirse ona ihanet etmiştir. Aile ve emanet zevceye sırlanı gizlemek sevç Zevc ve zevce eşler karı koca sırlanı gizlemek ifşa etmemek Sevcevi ilişkiler vardır ki onun gizliğini korumak vaciptir ancak raci şerim maslahat masla müstesnadır Esma bint Yezid peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydı ve erkeklerle kadınlar yanında oturmakta idiler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki umulur ki erkek eşiyle erkek eşiyle ne yaptığını ve kadın da kocasıyla ne yaptığını haber verir. Cahilet döneminde bir ahlakıydı kardeşler. İslam'da geldiğinde böyle bir yasak olmayınca demek ki yani bunu anlatıyorlardı. İşte ben karımla böyle böyle yaptım. Kadın da kocamla işte ben böyle böyle yaptım. Kavun korku içinde susup kaldılar. Eyvah peygamber yani e, bunun üzerine bir şey diyecek diye. Esma da Esma diyor ki ben de dedim ki ey Allah'ın Resulü Allah'a andolsun mutlaka erkekler de kadınlar da bunu yapıyorlar. Erkekler gidiyor ben kadınımla karımla böyle böyle yaptım. Kadınlar da öbür tarafta ben kocamla böyle yaptım. Bunu yapıyorlar. Allah yemin edip bunu söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bunu yapmayınız muallime bakınız kardeşler öğreten öğretmene bakınız nasıl merhametle yaklaşıyor çirkin bir olay olmasına rağmen bunu yapmayınız çünkü bunun isali bir şeytanın şeytanıyla karşılaşıp da insanın göz önünde onlar bakışırken cima etmeleri gibidir bunu yapmayın Bunun misali bir şeytanın şeytanıyla karşılaşıp da insanların göz önünde onlar bakışırken cimaj etmeleri gibidir diyor. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü müslüman rivayeti kardeşler. Allah katında en büyük emanet hainlerden biri karı koca birbirleriyle cinsi münasebet ettikten sonra kadının sırrını yayan erkektir buyuruyor. Kıyamet günü Allah katında en büyük emanet emanet hainlerden birisi de budur. Bu mevzumuz da ailevi, zevcevi emaneti korumak meselesi. En kamil veciyle ailevi vazifeleri ve vacipleri kayın tutmak. Zira zevc ve zevce bunlardan sorulacaktır. Aynı Allah Resulü haber verdiği gibi. Haberiniz olsun ki Her birleriniz birer çobandır. Eş, zevc ve zevce. Kadın ve erkek. Ve her birerleriniz idares altındakilerden sorumludur. İnsanlar bir üzerinde emir bir bulunan bir kimse bir güdücüdür ve güdüklerinden bir sorumludur. Kadın, bir kocasının bir evi bir ve çocukları bir üzerinde bir güdücüdür bir ve güdücüdür. o da güdüklerinden sorumludur. Kardeşler, bacılarımıza, eşlerimize çok işler düşüyor. Hele çocuklarımızın terbiyesi onlar üzerindedir. Erkek dışarıda çalışmakla, rızık meşgul olamayabilir. Allah-u Resul bundan dolayı kadın kocasının evi ve çocuklar üzerinde bir güdücüdür diyor. Kadınlarımızı suratlı bir şekilde öğretmemiz gerekir ki onlar da hakkıyla çocuklarımıza bu ilmi öğretmesi gerekir. Bu güzel ahlak verebilmesi gerekir. Bu böyle olmadı takdirde çocuklarımıza sahip olamıyoruz. Söz geçmiyor. İlim meclislere getiremiyoruz. Ama unutmayalım. Bunların hepsini soracağız. Haberiniz olsun. Her birleriniz birer çobandır. Ve her bireyleriniz gütlüklerinden mesul, mesuldur, sorumludur diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu emanetler olanlar kardeşler evin münkerattan temizlenmesi. Kişiye zevk ve düşen vazifelerden, sormuktan evin münkerattan temizlenmesi. Elbette farzları izam etme. Çoğulumuza, çocuğumuza, karımıza, eşimize her birisi farzı yerine getirmese gerekir. Bunu izam edeceğiz. Namazları kılmaları gerekir. Oruçları tutmada gerekir. Fazilet ve müstahaflara da teşvik edeceğiz. Bir işi sağlam tutma emaneti kardeşler. İtkanul amel diyoruz. Bu da bir iş sahibinde çalışan insanlar içerir. Kendisine verilen işi eda etmede hırs göstermesi ve güzel bir şekilde eda etmesi emanet içerdiği manalardandır. Baştan salmaz. Güzel bir şekilde kendisine verilen işi eda eder. Evet İslam bu emaneti temcih etmiştir, yüceltmiştir. Kişi işini ihlas ile yapmalı. Kendi ellerine teslim edilen insan huklarını hakkıyla kurmalı. Eğer insan kendisine verilen işte gevşek davranırsa velev ki kardeşler bu işte siz de olsa bütün cemaat hayatında düşünün ki her fert böyle oldu. Bu sebep bütün cemaat hayatında tefri çay olacak. Kusur yayılacak. Ve sonra ümmetin tabiatında fesat büyüyecek. Ve bu emanet çürüyüp yok olacaktır. Yani bu işte kendisine böyle mesuliyet emaneti. Bu emanet vacibine hıyanetin bazıları bazlan daha günahdır. Yapılan emanet mesabesinde daha çirkindir. Bu hıyanetin en çirkin de dine ve cumhur Müslümanlara isabet edenidir. Böyle bir konumda böyle bir konumda eğer e, bu hıyaneti dine Ve Cumhurmusmana isabet eden ise bu en çirkinidir. Ve, ve şöyle söze vefa etmeyen ve bozan her gadir. Gadir budur kardeşler. Verdiği söze vefa etmeyen ve ahdini bozan insan insana denir. Bu, bu fiilin da Vedi söze vefa etmeyen ve ahdını bozan her gadır kişinin kıyamet gününde vefasızlık ve döneklik derecesi kadar yükseltilecek olan bir sancağı vardır haberiniz olsun ki umumu velayet sahibi olan kimsenin gadrından daha büyük kadırlı hiç kimse yoktur ve onun sancağı da en büyük olacaktır ve denecek ki bu falanın gadrıdır Allah'a bakbar bütün mahrukat huzurunda Yani insanların işlerine var olup da onlara hıyanet eden ve haklarını zayi eden bir adamın hıyanetinin daha büyük bir hıyanet ve daha çirkin bir akıbet yoktur. Evet değerli kardeşlerim. Hıyanet meselesi ve ondan sakındırma. Az önce başım, başında emanetin vefa hıyanetin de onun zıtlı olduğunu söyledik hal böyle olunca yani bundan da bahsetmeden geçmek mümkün değil hıyanet rezalet, münker ve mezmum bir hasilet olunca Müslümanların aralarındaki akitleri ahitler bozulur, şahsiyetler birbirine bağlı kalmaz İslam tahareti ve tezkesi ahlakı ve edebi diye bir şey kalmaz bundan dolayı bu rezil hasiletten sakındırılmış ve onu giyeni vaid azla bile tehdit etmiştir. İslam etbaasını bu hasletten yani hıyanetten sakındırmak için tehdit yolunu suluk etmiştir. Birincisi kardeşler tehdit yollarından birincisi hıyanet münafıkların sıfatından bir sıfattır. Hıyanetin münafıkla sıfatından bir sıfat oluşur. Büyük bir tehdittir. Peygamberimiz Hiyaneti sallallahu aleyhi ve sellem hiyaneti münafıkların sıfatından adetmiştir. Ve hiyaneti nifaka delalet eden ve onun da varlığıyla bilinen alametlerden saymıştır. Hiyanetin varlığı nifakın delillerindendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafık alameti üçtür. Söz söylediği zaman yalan söyler. vaadetti vakit sözünde durmaz kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eder. Kıyamet günü hainin ayıpları, kötülükleri yapmış olduğu bu şer işleri açığa çıkarılacak kardeşler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahdını bozan her kişi için kıyamet gününde halk arasında teşhir olunmak üzere bir sancak vardır büyük bir alamettir. Bu filanın ahde fazla sancağıdır denir. Üç kardeşler, hainleri Allah'ın hainleri sevmeyişi ki Rabbimiz subhanu teala inna Allah la, la yuhibul hainin, şüphesiz Allah hainleri sevmez buyuruyor. Hain ve aldatıcıdan teberri etmek kardeşler. Onlardan uzaklaşmak Onlar da ayrılmak. Onlarla beraber oturmamak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İmam Ahmet rivayet ediyor. Şeyh Mişkat'ta tavsiye etmiştir. Resulullah bize hitap etti ve hitabında şöyle buyurdu. Emaneti olmayan imanı yoktur. Emaneti olmayanın imanı yoktur ve ahdi olmayanın dini yoktur buyurmuştur. Emanet olmayanın imanı ve ahdi olmayanın da dini yoktur buyurmuştur. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldatan benden değildir. Bir başka rivayetinde bizi aldatan bizden değildir buyurmuştur. Hıyanet ateşe güdülen bir yoldur kardeşler. Allah Teala lütvenu eşlerinin hakkında şöyle buyurmaktadır. Maide suresinde değerli kardeşlerim Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile karısını misal verdi bu ikisi kullarımızdan iki salih kişi nikahlar altındayken onlara hainlik ettiler kocaları Allah'tan gelen hiçbir şey onlardan savamadı peygamberler de işleri ama Allah'ın azamının bir şey onlardan geri çeviremedi Onlara Hayda ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Ayette geçen hıyanetlik din hıyanetidir. Yoksa bundan maksat fuhuş değildi değerli kardeşler. i̇bn Kesir Rahim Allah peygamberlerin zevceleri peygamberlerin hürmeti için fuhuştan masumdurlar diyor. Yani buradaki Allah subhanahu onlar haynik ettire sözünden yani fuhuş değil onların davetini kabul etmediler o maksat bazı ateş ehlin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan eder ve aralığına şunları da zikreder hiçbir tema zahir olmayan hainlik işler ki temağı ne kadar inceleyip küçülse de o yine muhakkak hainlik yapar sabahlayıp akşamlayan ehlinde ve malında seni aldatan kişi ne kadar tamay zahir olmayan insanlar vardır. Ne kadar küçülse küçülsün bundan tamağı. Ama onlar gece gündüz seni aldatmaya çalışır. Evet kardeşler Allah subhanahu ve teala bizi böyle sıfattan korusun ve böyle insanlardan korusun. Beşinci meselemiz emanet-i mutallık ahkamlar. Çok önemli bir mesele. Haine misliyle muamele etme cevazı var mı? Yani böyle şey sık sık sorarız kendimize. Ya bana böyle böyle yaptı, ben de buna öyle yaptım. Bakın güzel bir dur. Hayle misle muamele etme cevazını Adem'in kardeşler. Öyle bir şey yoktur. Allah Resul diyor ki Ebu Davud ve Tirmizi ve Şeyh hadisi ya tasiriyor ya tahsinliyor kardeşler. Emanet sana güvenene eda et. Emaneti sana güvenene eda et. Sana haynik edene sen haynik yapma. Bir insan bir emanet bıraktın. o da sana bir emanet bıraktı. Ama sen, sen o adam senin bırakmış etmejem, pendedä yaptı. Bende on fırsat var. Ben de bunu ona eda etmeyeceğim. yapti, de buna er koyacağım. yapti, yapti, yapti, yaptığı gibi yapacağım yapti, yapti, doğru değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasak Emaneti sana güvene eda et. Hainlik sen hainlik yapma. Kendi güzel ahlakından az önce sikrettik değerli kardeşlerim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tevid uğruna vatanından kovuldu. Arkadaşları ne kadar eziyet çekti parçalandı gözünde. Ve hicret esnasında bile geriye bırakmış olduğu emaneti eda etmesi için Hz Ali'yi vekii bıraktı. Bunu bunlara ki iade etmesin sağlama. Bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Emaneti sana güvene eda ve sana haynek giden sen haynek yapma diyor. Hadiste Müslümanın ne üzere olması gerektiğine delalet vardır. Emanet faziletinin muhafazasına delalet vardır. Hadiste Müslümanın emanet faziletinin muhafazası üzere olması gerektiğine delalet vardır. Ve yönlendirme vardır. Hatta gadir hainlerle bile ayetlerini bozan ve sana hainlik yapan insanlarla bile kardeşler bunu yapman gerekir. Emaneti eda etmen gerekir. Kimin yanında emanet eşya bırakır ve o emanet esnasında telev olursa acaba bizim tabirimizde bir garanti var mı yok mu? Ancak onu korumada teflit gevşek davranırsa ne olur? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve şöyle buyuruyor. Kimin yanında bir şey emanet olarak bırakırsa ona garanti yoktur. Kimin yanında bir şey emanet olarak bırakırsa ona garanti yoktur. Kardeşler normal şartlarda, koruma şartlarında, muhafaza etme şartlarında o korunduktan sonra başına gelecek herhangi bir şeyden dolayı o emaneti üstlenen kişi ona ed eda etme mecburiyetinde yoktur. Bu mevzuda misallar çoğaltabiliriz. İnşallah anlaşıldığı zannediyorum. Eğer anlaşılmadıysa soru cevapta anlatırım. Kimin yanında emanet bir eşya bırakılır ve o emanet esnasında telef olursa onun için bir garanti yoktur. Ancak onu korumada gevşek davranırsa onu korumada gevşek davranırsa emanet ehlinin azlığı kıyamet saatinin alametlerindendir. Aynen müştemanın ve ölçülerin bozulmasına derayet olduğu gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'nin değerli kardeşler emanet zayi olduğunda kıyametin kopmasını bekleyiniz. Allah hıbır. Herhalde suratlı bir şekilde o tarafa doğru intikal ediyoruz. Emanet zayi olduğunda kıyametin kopmasını bekleyiniz. Zayi olması nasıl olur? Ey Allah'ın Resulü dedik. İş elinden başkasına verildiğinde kıyametin kopmasını bekleyiniz. İş elinden başkasına verildiğinde kıyametin kopmasını bekleyiniz. Ölçülerin bozulması ve müstemanın fesad uğraması hakkında Allah Resulü şöyle buyurmuştur: İnsanlar üzerine yağmurun bolluğu fakat verimin azlığı aldatıcı yıllar gelecektir. yağmur bol yağacak ama bitkiler o derece olmayacak, o nispeti olmayacak. Aldatıcı seneler gelecek. O dönemde yalancı adam doğrulanacak. Doğru adam yalanlanacak. Hain adam adama güvenilecek. Güvenilir adam hainlikle itham edilecek. Ve kamu içinde ruveybida adam söz sahibi olacak. Ruveybida nedir? Ey Allah'ın Resulü sorusuna önemsiz bilgisi kıt adam diye cevapladı işte böyle bir insan amin işleri için konuşacak bekleyin kıyamet idareci tayinindeki emanet şeyh İslam islam rai ve raiyenin ıslahında şeri siyaset adlı eserinde müslümanların işlerinden herhangi birisine adam tayin edil, edileceğinde belül emr O işe, o işe en, münasip en münasip insanı tayin etmesi vaciptir diyor. Her Bu her birimiz bir için geçerlidir kardeşler. Basit bir cam yönetimi içinde olabilir. olabilir. Her işte olabilir. olabilir. O, o işe, işe en münasip, en münasip insanı, olanı en en ehil, ehil olanı getirmek vaciptir. Altı olarak kardeşler Emaneti aydınlatıcı suretler. Göz emaneti. Buna kısaca bahsettik. O iki kızdan biri, ey babacığım, onu ücretle çoban tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en hayırlı, güçlü ve güvenilir olandır dedi. Bu, kendisine soruluyor kardeşler. O kıza soruluyor. Peki ne bilin Güçlü, ne diyor? Güçlü ve emin. Nasıl anladın güçlü ve emin olduğunu? Diyor ki, güçlüdür. Çünkü gördüm ki on kişinin takatla kaldırabileceği bir taşı Kendi başına tuttu, çekti bir kenara. Emindir. E, beni takip et, babam hakkı seni götüreceğim. Dediğimde sen arkama geç. Bakmamak için kısa. Sen arkama geç. Eğer ben yolu şaşırırsam arkamdan gideceğim cihete doğru taşar. Ben anlarım o tarafa gideceğimi. Ve bana konuşma demiştir. Allah'a kвор. Kardeşler. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Hz. Musa. İşte bundan dolayı bundan dolayı kız emin, güçlüce emin demiştir. Allah Subhanahu Taala onun sözünü kıymete kadar baki kalacak bir Kur'an'da tilavet ettiriyor. Ey babacığım onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en hayırlı, güçlü ve güvenilir olandır dedi. kıymete kadar bunu tilavet edeceğiz. göz emanetinden sonra kardeşler iffet koruma emaneti Allah'ın mümin kullarını vasfettiği gibi ve onlar ki iffetlerini korurlar ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu cariyeler hariç bunlarla ilişkilerden dolayı kınanmış değillerdir ve peygamber Yusuf aleyhisselam da yüce bir ahlak üzereydi aziz karısı Yusuf'un beratını itiraf edince aziz ona şöyle demiştir Biliyorsun Yusuf Aleyhisselam itham edildi. Kadın yalan söyledi. Ve itham edildi. Hapse atıldı. Ama Allah Subhanahu ve Taala beratini indirdi. Bizzat itham eden diliyle indirdi. Ondan sonra da aziz yani o kadının kocası padişah innekel yevme ledeyne mekinun emiin Bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi Ve güvenil birisin dedi. Mal emaneti kardeşler. Haman ibn i Bu Ebu Hureymi Resulullah'tan, Resulullah'tan tahtiz ettikleridir dedi. Ve birçok hadisler zikretti. Onlardan biri de şudur değerli kardeşlerim. Resulullah şöyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse diğer bir kimseden ona ait bir akarı satın aldı bir toprak parçası, bir tarla diyelim bir bahçe diyelim akarı satın alan kimse akarında içi altın dolu bir testi buldu satın alan buluyor satın alan kişi satan kimseye haydi benden şu altınını al bu altın senindir çünkü ben senden yalnız bu toprağı satın aldım Atlıları satın almadım dedi. Arazinin eski sahibi olan kişi de müşteriye ben sana bu arazi içindeki şeylerle beraber sattım dedi. Bunun üzerine satıcıyla alıcı üçüncü bir kişiye varıp muhakeme oldular. Kardeşler ya Subhanallah yani bunları okuyunca biz nerede kaldık biz neredeyiz diye nefislerimiz muhakeme etmekte zorluk çekiyoruz ya. Biz çoktan fetra verirdik ya ben nasıl olsa toprağı öylece aldım içindekile beraber. Öbürle ki ya ben sattım ama altını satmadım. Çünkü bir testi altını o toprağa on kere satın al belki. Yüz kere satın aldı. En azından iyi bir insanda gel paylaşalım derdi herhalde değil mi bizce? Ben de haberim yoktu, sen de haberim yoktu. Bu bulundu. Paylaşalım derdi. Bakın kardeşler ne alıcı razı oluyor ne verici razı oluyor. Verici razı oluyor onu almaya. Ve üçüncü bir şahsa gidiyorlar muhakeme olmaya. Her birisi de öbünü olduğu kanatında. Allah Allah. Üçüncü bir şahsa bir kişiye varıp muhakeme oldular. Kendisine muhakeme olunmalarını arz ettikleri bu kimse bunlara sizin oğlunuz kızınız var mı diye sordu. Bunların birisi satın alan benim bir oğlum var dedi öbürü de benim bir kızım var diye cevap verdi hakem bundan kişi hakem kılınan kişi bu oğlana bu kızı nikah bu altını da bir kısmını kendinize müşteriken sarf ediniz ve tasadük eyleyiniz diye hükmetti Allah'u var Hüküm veren evet. güzel hüküm vermiş. Müslüm rivayeti kardeşler. Evet. evet. Mal emaneti. Şu emanete bakınız. Ancak kitaplarda okuyoruz. Mağaraya sığınan üç kişinin kısasını bilirsiniz. Çok uzun kısas. Sadece bizi gerekten bölümünü zikredeceğim. Mağaranın kapısına büyük bir kaya parçası yuvarlanır ve mağaran çıkışını kapatır. Ve üçüncü kişi şöyledir. Her biz dua eder. Her duada o kapı biraz açılır üçüncü kişiye bakalım ya Allah ben, ben bir, bir ölçek, ölçek pirinç, pirinç mukabilinde bir işçi bir icar etmiştim bir ölçek pirinç bir bir ölçek, ölçek nasıl olursa olsun kardeşler düşünün yani bir ölçek, bir ölçek. miktar Her ne olursa olsun işçi işini bitirdiği zaman bana hakkım ver dedi ben, ben de ona, ona üç sağ olan ölçeğini ettim. herhalde Herhal sağ, sağ e, iki mutlu üç mutlu mutludur mutlu. mutlu. mutlu. mutlu. mutlu. mutlu. Yani üç olduğuna göre bir on kar avuç kadar bir şey aldı. Tam hatırlamıyorum kardeşlerim. mazur görün. Ben de ona üç sığa olan ölçeğini arz ettim. Fakat o adam bunu istemedi. Bırak gitti. Hiçbir sebebini de Ben o ücret pirincini ekip ziraat etmekte devam ettim. Nihayet ondan bir takım sırla ve çobanlarını satın alıp topladım bir müddet sonra o işçi geldi ve Allah'tan kork benim hakkımda bana sunum etmedi dedi hakkımdır ben şu sığırların ve çobanların yanına git ve onları al onlar senindir dedim bunun üzerine işçi Allah'tan kork benimle alay etmedi dedi. ben hayır seninle alay etmiyorum Şu sığırları ve çobanları al bunlar senindir dedim. Bunun üzerine malı alıp götürdü. Şüphesiz sen biliyorsun ki ben bu malı senin rızan için verdim. lutfet de bizim için deliğin kalanını da aç diye dua etti. Allah onlar için mağaranın kalan deliğini açtı ve çıktılar. Mal emaneti kardeşler. Sayı rivayetler okuyoruz. Yoksa tasdik etmekte de zorlanırdık. Evet. Hatta Tafsılatı civayetinde bir sürü de, e, büyükbaş, büyükbaş ondan sonra davarlar, yorular, çobanları hepsini götürüyor, götürüyor. Bir şeyi de bırakmıyor arkaya. İbn-i tarihinde Kayseri'nin içliden tarih ederek de, eder ki o şöyle demiştir. De. Ali Radyano Kısra'nın kılıcını ve kemerini Ömer'e getirince Ömer şöyle dedi. Şüphesiz, kavim, şüphesiz ki kavim bunu emanet sahibine eda etmiştir. Kısran neyini getiriyor? Kılıcını ve kemerini getiriyor. Padişan kılıcı ve kemeri. Artık nedendin? Neyine işlendi acaba? Altınlarla zümrütlerle işlendi. Yani değerli bir şey. Ömer'e getiriyor. Mütmünen emrine. Bunun üzerine getirince Ömer şöyle diyor. Şüphesiz kavim bunu emanet sahibine eda etmiştir. Bunun üzerine Mesela Ali Radyoğlu'nun sen iffetli davrandın Ömer'den için. Sen iffetli davrandın haramdan kaçındın. Onlar da de iffetli oldular. Eğer sen hırslı aç gözü olsaydın onlar da öyle olurlardı. Ve bir rivayette sen iffetli olduğun rayiyete iffetli oldu diyor mal jammanetikardi shtar. Ehli ne edäjät meikkiä jukun lujus. <gülüyor> Dawaji te blitme, veħħajri insanara sa ne shtitme emanetin. Dawaji jajma emanetin. Allahiressu anni vu bir ayet de olsa benden te blitme, Bu öyle bir emanettir ki selefimiz bunun şuna varmış ve hakkıyla bu emaneti eda etmiştir. Ayakta tutmuştur. Ve <gülüyor> hamd onlar bu emaneti eda ettiler ki bize kadar bu emanet sapasağlam geldi kardeşler. Eğer onlar hakkıyla bu emaneti eda etmeseydi acaba halimiz ne olurdu? Evzaiden rivayet ondan kısada Ebu Kesir babasının şöyle anlattığını nakleder. Ebu yanına geldim. O da Minada orta e, Cemre'nin yanında oturuyordu. İnsanlar etrafına toplanmış soru soruyorlardı. Bir adam geldi, başına dikildi ve mütbelerin emiri fetva vermekten seni neyi yetmedi mi dedi. Ebu Zer'le Ömer arasında bir çekişme olmuştu. Ömer de onu Rebeze'ye gönderdi. Köyüne, asıl köyüne. Haç'ta insanlar etrafında toplanmış fetva veriyordu. Adam birisi geliyor. Ya Münevver seni yasaklamadı mı böyle insanın içine konuşmaktan?" demiştir. Bakın ne diyor kardeşler. Ebûzer başını kaldırdı. Oturdu bir başını kaldırıp bakıyor. "Ve sen benim üzerine bekçi misin?" dedi. "Eğer kılıcı şunun üzerine koysanız." Kafasını işaret etti, böyle kellesine. "Eğer kılıcı şunun üzerine koysanız" Kafası işaret etti. Ve sonra da Allah arasında işittiğim bir hadisi boynum vurulmadan önce söylebileceğimi zannetsem mutlaka onu söylerim dedi. Et, bile et, etmekteki emanette ve gayrette bakınız değerli kardeşler. Selefimizin bu meseleye gösterdiği itinaya bakınız. sırların muhafaza emaneti. Önceki Baplarda geçti kardeşler geçiyorum. Meclis emaneti, aile ve emanet, yani bunlar. Emanet hakkında var olan bazı hadisler. Doğru sözlü, emin tacir, peygamberlerle sıddıklarla, beraber beraberdir rivayeti kardeşler zayitli tembih ediyorum. Sadece tembiyetine için zikrediyorum. Bukhari'nin tariste taadiste Ebu Musa tahdisetti ki Peygamber salallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Efendisinin emrini tam olarak yerine getirecek olan belki de şöyle buyurdu. Efendisi tarafından kendisine verilen sadakayı tamamen derhal ve gönül hoşluğu ile verilmesi emri olan kişiye veri teslim edecek olan Müslim, emniyetli bekçi sadaka veren iki hayır sahibinden birisidir. Efendisi tutuyor bir emanet veriyor. Bu sadaka tevdi et eline diye. O da olduğu gibi tutuyor, eline tevdi ediyor. Ecle müşerettirler. Ebu Davud, Nesai, İbn Mace'nin ve Şeyh Albandet e, Hasan dedi bir rivayette Allah'ım açlıktan sana sığınıyorum. O ne o ne kötü yandaştır. Ve hıyanetten sana sığınıyorum. Şüphesiz ki o ne kötü sırdaştır. Haslettir diyor. Omar İbni Humeyt dedi ki hangi adam bir adamın kanını akıtmak, akıtmamak hangi adam bir adamın kanını akıtmamak üzere temin verir. Onu öldürmemek üzere güven verdiği halde öldürürse. Söz veriyor savaşta seni öldürmeyeceğim teslim ol gibi sonra da tutuyor adamı öldürüyor ben o katilden beriim velev öldüren maktul kafir olsa diyor verilen sözdeki vefaya bakınız kardeşler Ebu Hurem Nebi Salih Selim'den etmiş oldu hirva etmiş iman hadiste vallahi iman etmez vallahi iman etmez kim ya Resulallah denildi O da komşusu Küdürleden emin olmayan kişi cennete girmez buyurdu. Emanet kardeşler. Buhari ve Müslim rivayet hadiste Müslüman dilinden, verinden Müslümanların selamette kaldığı kimsedir buyurdu. Mümin de insanların kanları ve malları için emin oldukları kişidir emin oldukları kişi emanet kardeşler son olarak ve mesele de burada bitiriyorum biraz uzun sürdü dersimizin manasını pekiştirmek için bazı ameliyat tatbikat teklifi aslında bu meseleyi ihmal etmiştim bilinçli olarak Kardeşim Mustafa'nın tavsiyesi üzerine bunu arz edeceğim basın ve medya kuruluşlarının takdim ettiği muharremattan gözleri korumayı tavsiye etmek bunlar meceli olabilir film olabilir bunlardan kardeşler muharremattan gözleri korumak göz emanetidir gıybet dedikodu mezden terk terke tavsiye ve teşvik etme bu da söz ve işitme emanetidir lisan emanetidir bu meclislerden korumak gerekir Meclislerin sırlarını gizli tutmaya tavsiye ve teşvik etmek. En yakın insanlara bile anlatmaman, En güvenilir zanneden insanlara bile anlatmaman Meclisler emanetini. Dört. Emanet hakkında Rüya Salih'in gibi eserler okuyup insanlara bu varpılarda anlatılmalı. Bu meseleler üzerinde durmaları, Bunlar hepimizi ilklendiren güzel ahlaktan bir parçadır. Belki güzel ahlakın hepsi diyebiliriz. Dava sahasında aileden başlayarak mekarım ahlak, güzel ahlak dediğimiz mekar ahlak öğretilmeli. Ey, ey Rabbimiz subhanu ve teala'nın ya ey lezzine amenu ku ve ehlikum nara Ey iman edenler nefislerinizi ve ehlinizi ateşten koruyunuz buyurduğu gibi. İlk önce onlardan başlayarak emaneti dini onlardan öğretmeye başlayarak en yakınlarımızdan en uzaklarımıza kadar bu sahada gayret göstermemiz değerli kardeşler. Bu sözlerimi burada sona indiriyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ve bizi de bu emanete sarma nasip ve müyesser elesin. Subhanakallahu ve bihamdik eşer ve allâ illa illâ ent estâgfirûk